645. konu, Hz. Osman'ın kendisine yardım etmek isteyen Hazreti Ali'ye engel olarak kendisi için kan dökülmesini istememesi, evinin etrafını kuşatan kişilerin saldırı ve eziyetlerini yoğunlaştırması üzerine Hz. Osman çıkıp, ''Ey Allah'ın kulları!'' diye bağırdı. Bunun üzerine Hz. Ali kılıcını kuşanıp Hazreti Peygamber'in sarığını da başına takarak evinden çıktı.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 Hazreti Ali üç kere "Vallahi onların yeri ateştir." buyurdu.